56. Sohbet Allah'ın emirlerini gözetmek Bu konuşma hicretin 545. yılında Ramazan ayının 19. günü pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Ey o, Senin hayatının akışını Allah için nefs muhasebesi yapanların ve Allah'tan korkanların hayatının akışına zıt olarak görüyorum. Mesela şer ve fesat ehline yanaşıyor onlarla hemhal oluyor Onlarla düşüp kalkıyoruz. Buna mukabil Allah dostlarından ayrılıyor, uzak duruyoruz. Kalbini Allah düşüncesinden, Allah sevgisinden ve Allah korkusundan tamamen boşaltmış. Buna mukabil dünya ve dünyalık sevgisiyle doldurmuşsun. Bilmez misin ki? Allah korkusu kalpte bir muhafız bir aydınlatıcıdır. O hak ile batıl arasını ayrır. Haklı ile haksızı ortaya koyar. Eğer halen içinde bulunduğun hal üzere gidişe devam edersen, dünya ve ahiret selamete veda edersin. Eğer ölümü hatırlarsan, dünya ile ve dünyalıkla mest olman azalır. Dünyalık sahibi olmakla daha az sevinir hale gelir. Buna mukabil züht ve takva yönün artar. Esasen sonu ölüm olan bir kişi herhangi bir dünyalığa kavuşmakla nasıl sevinebilir? Resulullah... Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar Her koşanın varacağı bir hedef, bir son nokta vardır Her hayat sahibinin varacağı son noktada ölümdür Tasaların, neşelerin, zenginliklerin, fakirliklerin Sertliklerin, yumuşaklıkların, hastalıkların, acıların Hepsinin de sonu ölümdür Kim öldüyse kıyameti kopmuş onun hakkında uzaklar yakın olmuş demektir. Senin içinde bulunduğun her şey bir hevesten ibarettir. Kalbin, özün ve batınınla içinde bulunduğun bütün o heveslerden sıyrıl. Dünya belli bir hedefe kadar uzanmaktadır. Ahiret ise belli olmayan bir ebede uzanmaktadır. Senin dünyadaki hayatın belli bir noktaya kadar uzanır, orada biter. Ahiretteki hayatın ise Nihayete olmayan bir ebede uzanmaktadır. Bütün hal, hareket ve davranışlarının bir taat, bir ibadet olmasına çalış. Eğer böyle yaparsan her şeyinde izzet ve celal sahibi Rabbine ait olursun. Masiyet, günah, nefsin bulunması demektir. Herhangi bir şeyin içinde nefs varsa bil ki o mutlaka günahtır. Taat, ibadet ise nefsin bulunmaması gerekir. Eğer herhangi bir işe nefs karışmamışsa bil ki o taattir, ibadettir. Şiddetle arzulanan hevesata uzanmak nefsin varlığı demektir. Eğer şiddetle arzu edilen hevesata uzanılıyorsa bilin ki orada nefs vardır. Şiddetle arzulanan hevesattan kaçınılması orada nefsin yokluğu demektir. Şiddetle arzulanan hevesata uzanmaktan kaçın. Onları kendi istek ve ihtiyarında asla alın. Ancak Allah'ın o husustaki takdiratına uymuş olmak gayesiyle şiddetle arzulanan hevesata züht eliyle uzan onları züht eliyle al. züht eli seni alır götürür züht eliyle alınan hevesat ayıklanmış olarak alınır züht ve hemel lazımdır kendi halini bilmeden ona ihtiyaç var. şüpheli ve karanlık durumlarda zühtle hareket etmek şarttır ta ki Harama düşülmesin. Şüphe bulunmayan hallerde ve aydınlık durumlarda ise rahatlıkla alınabilir. Senin halen içinde bulunduğun hal ve yaşayış karanlık bir hal. Bu halden kurtulduğun zaman ziyaya kavuşursun. Kudret bir zulmettir. Bir karanlık halidir. Mukadder olana vukuf peydah etmen ise bir nurdur, bir ışık ve aydınlık halidir. Senin ilk hallerin bir zulmettir, bir karanlık halidir. Allah'tan keşif geldiği yani perde kaldırıldığı ve onun huzurunda sabit kadem olduğu zaman ise halin ziyaya dönüşür aydınlık kazanır Marifet ayının nuru geldiği zaman kader gecesinin zulmeti ortadan kalkar Allah'ı bilme güneşi doğunca bütün kötü kaderler ve zulmetler külleyen zahir olur. Etrafın aydınlanır Uzak olanlar ayan beyan ortaya çıkar Senin için daha önceleri müşkil olanlar vuzuğa kavuşur. Senin için necis olanlar, temiz olan, senin olanda olmayan birbirinden açıkça ayrılır. Kulların muradı ile Allah'ın muradı birbirinden ayrılır. İnsanların kapısını da Allah'ın kapısını da açıkça görürsün. İşte burada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyen şeyleri müşahede edersin. Kalbin müşahede yemeğinden yer, ünsiyet şarabından içer, üzerine kabul hilatları giydirilir. Sonra da halkın işlerini görmesi, onların delaletten ve Allah'a isyandan kurtarılması ve Allah'a yakınlaşması için vazifeli olarak halkın arasına gönderilir. Bu kalp halkın arasına koruyucu bir kale olarak daim bir muhafız, daimi bir selamet şeklinde gönderilir. Ey bütün bunları düşünemeyen, idrak edemeyen Yahut onlara inanamayan kişi Sen özü olmayan bir kabuksun Ancak ateşte yanmaya yarayan kaba bir kütüksün Merki ki tevbe edesin, inanasın, tasdik edesin vahsın. Eğer tevbe eder, iman eder, tasdik edersen işte o zaman hayatının hayrını görür, selamet bulur, tadını alırsın Eğer böyle yapmazsan Hayatında burukluklarla karşılaşırsın. Dilin tutulur, ciğerin parçalanır, heveslerin kırılır. Benim öğütlerimi kabul Zira ben senin iplerinde bükülüyorum. Bana gül. Bana düşmanlık besleme. Aramızda düşmanlığa sebep olabilecek ne var ki? Ben senin namaz kılman ve günah kirlerini gidermen için bir mescidim. Sana yol açıyorum. Yol gösteriyorum. O yola senin için yiyecekler ve içecekler bırakıyorum. Bunları senin için yapıyorum. Ancak karşılığında senden hiçbir bedel beklemiyorum. Hizmetimin karşılığını senden başkasından alacağım. Benim meşgalem hakkın taleplerine hizmet etmektir. Eğer sen de ihlas içinde ve samimiyetle hakkın talibi olursan senin hizmetine de belli. Şurası bir hakikattir ki kişinin niyeti halis olduğu, ve gerçekten hakkı talep ettiği zaman bütün varlıklar onun emrine hazır kıl. Ey o, sen kendi nefsinin vahizi ol. Ne bana ne de benden başkasına delil getirmeye kalkışma. Ne benimle ne de benden başkalarıyla uğraşmaya yeltenme. Benim vaazım senin zahirine göredir, görünüşüne göredir. Senin vaazın ise senin batınına göredir, iç yüzüne göredir. Devamlı surette ölüm hatırlayarak, alakalardan ve sebeplerden bağını kopararak, nefsine vaaz et, öğüt ver. Kainatın tek ve yegane sahibi, yaratıcısı, her şeyi bilen Allah'a bağlı. O'nun rahmetine yapış. O'nun şefkat ve merhametine yapış. O'nu bırakıp bir başkasıyla meşgul olma. Başkalarıyla meşgul olup, O'ndan gafil olma. Zira Allah'tan gayri şeylerle meşgul olmak, Allah'a karşı seni perdeler. Biriniz benim elimde felaha erdiği zaman onun hesabına sevinir. Ben hakkı söylediğim halde kabul etmezse buna da onu yine onun hesabına ücdür. Mümin bana yaklaşır. Münafık ise benden kaçar. Ey münafıklar! Ben size gazaplanması bahsinde Allah'a muvaffakat ediyorum. O, beni sizin üzerinize tutuşturulmuş bir ateş yaptı. Eğer Tevbe eder, benim söylediklerimi kabul eder ve sözlerimin huşuniyetine tahammül gösterirseniz size karşı yakıcı değil, serin ve salim olurum. Yazık size. Neyi seviyorsunuz? Taat ve ibadetleriniz açıktır. Günahlarınız gizlidir. Taat ve ibadetlerinizi aşikare yapıyorsunuz. Günahlarınızı ise gizliyorsunuz. Pek yakında ölümün ve hastalığın eli tarafından yakalanıp götürüleceksiniz. Sonra da Allah'ın cehenneminin zindanına atılacaksınız. Sizler ey amellerini güdük tutanlar utanmıyor musunuz? Gece gündüz tembelliğe ve miskin miskin durmaya razı oldunuz. Amellerinizi güdük tuttuğunuz ve günlerinizin birçoğunu tembellik ve miskinlik içinde geçirdiğiniz halde Allah'tan yine de isteyebiliyorsunuz. Güzel amellere hücum ediniz. Güzel ameller işlemeye süratle gidin nefsleriniz güzel ameller işlemeyi adet haline getirir. Bu yola ilk giren herkes için önce bir güçlük görülür. Fakat sonunda iç temizliğine kavuşursunuz. Günahlardan doğan bulanıklıklar zahil olur. Tevbe ettiğiniz zaman elbette bir başlangıç bir de son vardır. Ey efendisinin hizmetinden kaçmış köleler! Ey kendi görüşlerine güvenip de Allah dostlarının, peygamberlerin, resullerin, ve salihlerin görüşlerinden kendilerini müstahni ad edenler, ey hakka değil halka dayanıp güvenenler hiç işitmediniz. Mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Melundur, melundur. Kendisi gibi bir faniye dayanıp güvenen kişi. Dünyaya talip olun. Dünyalık için öfkelen. Zira böyle bir hareket senin kalbini ifsad eder, bozar. Tıpkı bala karıştırılan sirkenin onu bozması Vahsan Dünya sevgisiyle kibri bir arada topladın Halbuki bunlar öyle ikasettir ki Kimde bulunurlarsa o iflah olmaz Meğer ki onlardan tevbe etmiş ol Aklı selim sahip ol Şöyle bir düşün sen kimsin nesin Hangi şeyden yaratıldın Niçin yaratıldın Kibirlenme Zira ancak cahiller kibirlenir Allah'ı onun Resullerini ve salih kullarını bilmeyenler kibirlenir. Ey aklı kıt kişi sen kibirlenerek yükselmek istiyorsun. Bu yanlıştır tersini yap kibirlenme. Bilakis tevazu göster işte o zaman isabet eder gerçekten yükselirsin. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye buyuruyorlar? Kim ki Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse onu da alçaltır. Ahirete razı olan dünyaya layık olur. Aza razı olana çok gelir. Alçak gönüllüye razı olana efendilik gelir. Sen daha aşağıya razı ol ki hakkındaki hükümdeysin. Kim ki kadere boyun eğer ve razı olursa her şeye kadir olan Allah onu yükseltir. Tevazu ve hüsnü edep seni Allah'a yakınlaştırır Kibir ve suya edep ise Seni Allah'tan uzaklaştırır Taat, ibadet seni ıslah eder Allah'a yakınlaştırır Masiyet, günah ise Seni ifsad eder Allah'tan uzaklaştırır Ey o, Dünyalık karşılığında dinini satma Hükümdarların, devlet büyüklerinin Zenginlerin ve haram yiyicilerin Metaları mukabilinde dinini satma Dinini yediğin yani dünyalık karşılığında sattığın zaman kalbin kararır. Nasıl kararmasın ki? Sen dünyalık karşılığında dinini satmakla fanilere kulluk etmiş oluyorsun. Ey Allah'ın lütfundan mahrum kalmış kişi! Eğer senin kalbinde bir nur bulunsaydı haram ile helali, şüpheli olanla mübaah birbirinden ayırt ederdi. Kalbini karartanla onu nurlandıranı birbirinden ayırt ederdin. Kalbini Allah'a yakınlaştıranla uzaklaştıranı birbirinden ayırt ederdi. Ey cahil! Rızık konusunda ben iki şıktan başkasını bilmiyorum. Ya çalışılır, çabalanılır, kazanılır veya aziz ve celil olan Allah'a tevekkül edilir. İmanın zayıf olduğu ilk anlarda rızık çalışıp çabalayarak elde edilir. Bu devrede Allah'a tevekkül zayıftır. İmanın kuvvetlendiği zamanlarda ise Allah'a tevekkül kuvvetlenir. Kişiyle Allah arasındaki vasıtalar kalkar. Bu mertebede rızık doğrudan Allah'tan alınır. Kişinin imanı kuvvetlenince ortada rızık endişesi kalmaz. Kalbi sebeplere bağlanıp güvenmekten katiyetle kurtulur. Onun için sebeplerin varlığı ile yokluğu müsavidir. Kul yine sebepler vasıtasıyla alır. Ancak ondan hiç farkında değildir. Kulakları onların metine de, zemmine de, kabul etmesine de, reddetmelerine de tıkallar. Sebeplerin elinden rızkı alırken onların değil, bilakis Allah'ın fiilini görür. Eğer sebepler kendisinin rızkı olmasına mani olsalar, bunda da Allah'ın fiillerini görür. Sözün kısası, Allah dostları Allah'tan gayri şeylere karşı sağırdırlar, dilsizler, kördüler Onların nazarında, Allah'tan gayrı bir şey yoktur. Yardım eden de olur. uğratan da, veren de mani olan da. Zarar da onun iradesinin tahtındadır, faydadır. O kabuksuz bir özdür. Safa üzerine safadır. Güzel üzerine güzeldir. Allah dostlarının kalplerinden bütün varlıkları çıkaran O'dur. Onların kalplerinde Allah'tan gayrı hiçbir şey kalmaz. O kalplerde yalnız ve münhasıran, Allah için gizli bir zikir kalır. Allah'ım bizi seni bilme nimetiyle rızıklanır. Hay sana. Sen zannediyorsun ki nefsinin dizginleri kendi elinde. Bu haline ne mümkün? Eğer hüküm olmasaydı tepene iner ve seni rezil ederdim. O dik başlılığınla benimle çekişmeye girişme. Zira ben aziz ve celil olan Allah'tan ve bir de onun salih kullarından başka kimseden utanmam. Kul Allah'ı tanıdığı zaman insanlar onun kalbinden zail olurlar ve tıpkı kuruyan yaprakların ağaçtan dökülmesi gibi dökülürler. Böylece onun kalbi insanlardan tamamen arınmış temizlenmiş olarak kalır. Bu mertebeye ulaşan kişi kalbi ve özü yönünden insanlara karşı kördür sağırdır. Onları görmez. Sözlerini işitmez. Nefs Nefsi mutmainine mertebesine ulaştığı zaman bütün uzuvların korunması O'na teslim edilir. Sonra kalp aziz ve celil olan Allah'a doğru yolculuğa çıkar ve O'nun yanındaki'nin talep eder. Daha sonra dünya girer. Nefsi mutmaininin emrine girer, O'nun istek ve arzularını yerine getirir. İşlerini görür. Bu, izzet ve celal sahibi Allah'ın kendisine talip olanlar hakkındaki adeti ve fiilidir. Hakkın bu talipleri kısmetlerini alacakları zaman dünya onlara tıpkı bir koca karı şeklinde gelir. Nasiplerini kendilerine verir gider. Böylece dünya onların bir hizmetçisi olur. Onlar da kendileri için ne lazımsa ondan alırlar. Fakat ona asla iltifat etmezler. Ey oğul! Kalbini izzet ve celal sahibi Rabbin için boşalt. Bedenini ve nefsini de aile efradının rızkını kazanmakla iştihal ettir. Böylece Allah'ın emriyle çalışmış, aile efradının rızkını onun fiiliyle kazanmış olur. Allah'ın huzurunda sessizce durmak, sabrederek ve onun hükmüne razı olarak istemeyi terk etmek, doğadan boyuna bir şeyler isteyip durmaktan ve bir şeyler ummaktan daha iyidir. Sen onun ilminin önünde kendi ilmini yok et. Onun tedbirinin yanında, kendi tedbirini kaldır. Onun iradesine teslim olup kendi iradini kır. Onun takdiratının ve hükümlerinin yanından aklını uzaklaştır. Eğer onu Rabbin, yardımcın ve kendisine teslim olunacak sığınan olarak görüyorsan bunları mutlaka yap. Eğer ona vasıl olmayı murad ediyorsan huzurunda şükünette durmanız. Müminin bütün düşünce himmet ve gayretleri. Aziz ve celil olan haktan gelerek kalbinde toplanır. Onun haktan gelmeyen hiçbir düşüncesi, hiçbir himmet ve gayreti yoktur. O, aziz ve celil olan Rabbine yakınlık kapısında durmaktadır. Marifeti iyice yer edip sedav, sebat bulunca kapı yüzünü açılır. Arkasında bir tecelli hasıl olur. Bu sırada mümin öyle bir şey görür ki anlatılması imkansızdır nefsinden, hevasından, kötü ahlakından, afiyet, nimet ve esenlik halindeki sair menfi duygularından temizlenmiş özde kalp ve işaret için gizli bir kelam vardır ki müminin kalbinde tasarruf eden bu onu tıpkı asabi keyf gibi bir o yana, bir bu yana çeviren odur. Aziz ve celil olan Allah asabi keyf hakkında şöyle buyurur. Biz onları kah sağ yana, kah sol yana çeviriyordu. Kevsüresi 18. Ay Ey oğul, bunları iyi dinle, hepsine iman et. Sakın onları yalan sayma. Hiçbir cihetten nefsini hayırlardan mahrum etme.